Ben hamile kaldığım ilk aylarda rüya gördüm Bir bayan bana dedi ki oğlunuz olacak İsmini Muhammed Abdullah takın diye Sonradan birkaç ay geçti Gerçekten oğlum olacağını öğrendim Şimdi bu ismi takmalı mıydı Hay hay yöneltelim inşallah hocamıza Sıhhat diliyoruz Hayırlı bir şekilde evladınızı kucağınıza Almanızda Rabbimden niyaz ediyorum inşallah Evet muhterem hocam buyurun Evet güzel bir rüya görülmüş Ve gerçekleşmiş Yani Oğlu olacağı kendisini söyleniyor ve gerçekten oğlu olacak inşallah. Bu tavsiyeye uymak gerekir mi? Farz, vacık değil. Ancak güzel bir isim yani Muhammed ismi güzel, Abdullah ismi fevkalade. Zaten Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiye ettiği isimler nelerdir? Abdullah, Abdurrahman evet. buna benzer kulluğu ifade eden isimler üzerine Peygamber Aleyhisselam durmuş tavsiye etmiş. Bu hanımefendi beyefendiyle birlikte tabii karar verecekler. Bu konuda böyle bir takdirde bulunacak olurlarsa güzel bir şey yapmış olurlar. Ancak illa da bu ismi koyacaklar diye bir mecburiyet söz konusu değil. Evet.